Kureyş'in teklifleri ve istekleri O günden sonra Hz. Hamza teslim oluşunu korudu ve Hz. Peygamber'in tüm isteklerine uydu. Onun İslam'a girmesi Kureyş'i çok etkiledi. Artık Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Hamza'nın koruyacağını düşünerek direkt saldırılarda bulunamıyorlardı. Diğer taraftan bu beklenmedik olay onların meselenin asıl önemini daha iyi kavramalarını sağladı ve kendilerine göre Araplar arasındaki yüksek konumlarına zarar verecek olan bu gelişmeyi önlemek ve durdurmak için yeni çözümler arama çabalarını da artırdı. Bu tehlikeyi düşünerek taktik değiştirmeye ve Şems'in ileri gelenlerinden Utbe İbni Rebiyan'ın mecliste yaptığı öneriyi kabul etmeye karar verdiler. Utbe, Niçin Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gidip kabul edeceği bazı tekliflerde bulunmuyoruz dedi. Kabul ettiklerini bizi rahat bırakması karşılığında veririz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Kabe yakınında yalnız başına oturduğu haberi geldi. Utbe hemen meclisten ayrıldı ve mescide gitti. O bu görevi Haşim'in kardeşi Şems'in torunu olduğu için üstlenmişti. Kusay'ın oğlu Abdulmenaftan sonra iki oğlu Abdulşems ve Haşim kabileleri birbirinden ayrılmış iselerde, farklılıkları büyük atalarının ortak oluşuyla kapatılabilirdi. Bunların yanı sıra utbe, Kureyş içinde en az şiddet taraftarı olan ve daha çok uzlaşmacı karaktere sahip bir adamdı. Aynı zamanda çok da akıllıydı. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, ''Ey kardeşimin oğlu'' dedi. Sen bildiğin gibi kabilenin soylularındansın ve senin soyun sana şerefli bir konum sağlıyor. Fakat sen halkına ciddi ve tehlikeli bir mesele getirdin. Bununla onların topluluğunu birbirinden ayırıyor, onların yaşam tarzının saçma olduğunu söylüyor, dinlerini ve tanrılarını küşümsüyorsun ve onların atalarına kafir diyorsun. Şimdi benim önerdiklerimi dinle, sana uygun olanı kabul et. Eğer istediğin zenginlikse, mallarımızı birleştirir, seni aramızda en zengin kimse yaparız. Eğer istediğin şerefse, seni liderimiz yaparız ve senin sözünden hiç çıkmayız. Ve eğer kral olmak istiyorsan, seni kral yaparız. Eğer sana musallat olan cinden ve hastalıktan kurtulamıyorsan, sana bir hekim buluruz ve iyileşene dek, senin için tüm servetimizi harcarız. Konuşmasını bitirdiğinde, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona, Ey Velid'in babası, şimdi beni dinle dedi. Utbe, dinleyeceğim deyince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine yeni gelen surelerden birini okudu. Utbe, kazanmak istediği kişiyi etkilemek için, biraz olsun dikkatle dinliyor izlenimi vermek istiyordu. Fakat birkaç cümle dinledikten sonra, Tüm bu düşünceler yerini okunan kelimelerin anlamlarını düşünmeye bıraktı. Ellerini arkasına dayayarak oraya oturdu. Dinledikçe ellerinin üstüne daha çok yükleniyordu. Kulaklarına nüfuz eden dilin güzelliği karşısında şaşırmıştı. Okunan ayetler vahyin kendisinden yerlerin ve göklerin yaratılışından bahsediyordu. Eski peygamberlere, onlara tabi olmayı reddeden topluluklara ve onların nasıl cehennemi boyladıklarına değinen ayetler bunu takip ediyordu. Daha sonra inananlara değinen ve onlara bu dünyada melekler tarafından korunmayı, ahirette ve ebedi mutluluğa ulaşmayı vadeden bir pasaj geliyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem okumasını şu cümlelerle bitirdi. Gece... Gündüz, güneş ve ay onun ayetlerindendir. Siz güneşe de, aya da secde etmeyin. Allah'a secde edin ki bunları kendisi yaratmıştır. Eğer ona ibadet edecekseniz. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hemen başını yere koyarak secde etti. Daha sonra şöyle dedi. Ey Ebu'l-Velid duyduklarını duydun. Şimdi her şey onlarla senin aranda. Utbe, arkadaşlarının yanına döndüğünde onlar, Utbenin yüzündeki ifade değişikliğine öyle şaşırmışlardı ki, Sana ne oldu ey Ebul Velid demekten kendilerini alamadılar. Onlara şu cevabı verdi, Şimdiye hiç duymadığım sözler duydum. O şiir değil, Tanrı'ya and olsun büyü ve kehanet de değil. Ey Kureyşliler! Söylediklerime kulak verin ve benim dediklerimi yapın. Bu adamla işi arasına girmeyin. Onu kendi haline bırakın. Çünkü Allah'a yemin ederim ki ondan duyduğum sözler büyük haberlerdir. Eğer Araplar onu yok ederse, onu başkalarının ellerinde kaybetmiş olursunuz. Ama eğer Araplara üstün gelirse onun hakimiyeti sizin hakimiyetiniz, onun gücü sizin gücünüz olur. Böylece insanların en şanslısı olursunuz. Seni diliyle büyülemiş diye onunla alay ettiler. Size benim kişisel fikrimi söyledim. Neyin en iyi olduğunu düşünüyorsanız onu yapın dedi. Onlara daha fazla karşı çıkmadı. Kur'an ayetleri onda çok kısa süreli bir etki yaratmıştı. O sırada Utbe Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sorduğu soruların hiçbirine cevap getiremediği için içlerinden biri şöyle dedi. Muhammed'e haber gönderelim. Onunla konuşalım ve tartışalım ki denilmemiş hiçbir yol bırakmayalım. Bunun üzerine ona şöyle bir haber gönderdiler. Kabilenin ileri gelen soyluları seninle konuşmak için toplandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Onların tutumlarını değiştirdiğini düşünerek hızla yanlarına gitti. Onları gerçeğe, hakka ulaştırmak istiyordu. Fakat onlar kendisine daha önce yapılan teklifleri sıralamaya başlayınca bütün ümitleri kayboldu. Konuşmalarını bitirdiklerinde onlara şöyle dedi. Ben büyülenmiş değilim. Aranızda en şerefli olmayı veya kralınız olmayı da istemiyorum. Bilakis Allah beni size bir elçi olarak gönderdi ve bana bir kitap verdi. Sizi hem uyarmamı hem de müjdelememi emretti. Size Rabbimin mesajını ilettim ve iyi tavsiyelerde bulundum. Eğer size getirdiklerimi kabul ederseniz bu sizin için hem bu dünyada hem de ahirette kurtuluştur. Fakat eğer getirdiklerimi kabul etmezseniz o zaman sizinle benim aramda Allah'ın hüküm vermesini bekliyorum. Onların tek cevabı daha önce kaldıkları yerden devam etmeleriydi. Eğer onların tekliflerini kabul etmiyorsa, Allah'ın elçisi olduğunu ispatlayacak bir şeyler göstermeliydi. O zaman mesele hallolurdu. Rabbinden çevremizdeki dağları kaldırmasını, toprağı dümdüz yapmasını ve ülkemizden Irak ve Suriye'deki gibi nehirler akıtmasını iste. Atalarımızdan birinin, Örneğin, Kusay'ın dirilmesi için dua et. Biz de ona söylediklerinin doğru olup olmadığını soralım. Veya eğer bizim için bunları istemeyeceksen, kendin için bir şeyler iste. Allah'tan senin sözlerini doğrulayıp bizimkileri yalanlayacak bir melek indirmesini iste. Sana bahçeler, saraylar, altın ve gümüş hazineleri versin ki senin Allah katında ne kadar değerli olduğunu görebilelim. Peygamber aleyhissalatü vesselam onlara şöyle cevap verdi. Ben Allah'tan böyle şeyler isteyecek değilim. Çünkü o beni uyarmam ve müjdelemem için gönderdi. Onu dinlemeyi reddederek şöyle dediler. O zaman gökyüzünü parça parça üzerimize indir. Bunu şu ayete karşı söylüyorlardı. Eğer biz dilersek onları yerin dibine geçirir ya da Gökten üzerlerine parçalar düşürürüz. Karar verecek olan Allah'tır. Dilerse yapar diye cevap verdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Alaylı bakışlarla cevap vermeden başka bir konuya geçtiler. Onlara göre vahyin en şaşırtıcı ve etkileyici yönü Rahman isminin çok sık geçmesiydi. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin herhalde ilham kaynağı olmalıydı. Surelerden biri Rahman Kur'an'ı öğretti sözleriyle başlıyordu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği şeyleri, yemameli bir adamdan öğrendiği söylentisini kabul etmek işlerine geldiği için şöyle diyorlardı. Sana öğretilen her şeyin yemameli Rahman adındaki bir adamdan kaynaklandığını duyduk. Biz Rahman'a kesinlikle inanmayız. Peygamber aleyhissalatü vesselam sessiz kaldı. Onlar şöyle devam ettiler. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, şimdi biz sözlerimizin doğruluğunu ispatladık ve Tanrı'ya and olsun ki seni rahat bırakmayacağız. Sen bizi veya biz seni yok edinceye kadar savaşacağız. İçlerinden biri şunlara da ekledi. Sen bir merdiven alıp göğe tırmanıncaya ve söylediklerini doğrulayacak dört melek gelinceye dek sana inanmayacağım. O zaman bile sanırım sana inanmam. Bunları söyleyen Mahzumlu Ebu Umeyye'nin oğlu Abdullah idi. Abdullah babası tarafından Ebu Cehl'in kuzeni oluyordu. Fakat Atike Abdülmuttalib'in kızıydı ve kardeşinin yani peygamberin babasının ölümünden sonra oğluna onun adını koymuştu. Halkının ileri gelenleriyle arasındaki bu uzaklığın üzüntüsüne bir de en yakın akrabalarından birinden bu sözleri duyma üzüntüsü eklenmişti. Kendisine karşı en fazla nefret besleyen kavim olan mahzumilerden sadece bir kişi halası Berre'nin oğlu Ebu Seleme İslam'a girmişti ve yine o taraftan yeni dine beklenmedik güçlü bir destek geliyordu. Ebu Seleme'nin babası tarafından kuzeni olan Erkam adında zengin bir akrabası vardı. İkisinin mahzumlu olan dedeleri kardeşti ve Erkam peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip La ilahe illallah... Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammedur Resulullah. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisidir diye inancını açıkladı. Daha sonra Safa tepesi eteklerindeki büyük evini İslam'ın hizmetine verdi. O zamandan sonra müminler Mekke'nin ortasında görülme ve rahatsız edilme kaygısı taşımadan sığınabilecek ve birlikte ibadet edebilecek bir yer bulmuşlardı.